Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet öncelikle herhalde bir şeyden bahsetmek lazım bu... Faiz ben, kavgasından. Evet faiz kavgasından öncelikle tabii. Evet sonra biraz vakit şeye dayırmak lazım. Yunan seçimlerine bu pazar günü. Kredi evet. 28 faiz kavgası, yani para politikası müthiş siyasallaştı. Benim özellikle söyleyeceğim özetlemeye çalışmak için budur. Bu kavganın siyasallaşması, daha doğrusu para politikasının siyasallaşması çok tehlikeli Herhalde dinleyiciler izliyorlar. Başbakan müthiş bir baskıya girişti. Merkez Bankası yönetimi üzerinde faizlerin radikal bir şekilde düşmesini istiyor. Çünkü malum bu son para politikası kurulunda salı günü 50 bas puan Merkez Bankası düşürdü politika faizini. 8.25'ten %7.75'e düşürdü ama bu kesinlikle tatmin etmedi Cumhurbaşkanımızı. Bunu açıkça da söylüyor. 2 gündür. Ona şeyler de destek çıkıyorlar. Bir takım bakanlar, ekonomi bakanı işte bu bank kurtulmuş. Ne bakanı bilmiyorum açıkça o şeyin yeterli olmadığını, faiz indiriminin daha fazlasının gerektiğini söylediler. Evet, Yiğit, şimdiki, Yiğit Bulut da çok bastırmış. Efendim? Yiğit Bulut'tan da... Evet, Yiğit Bulut o zaten malum, yani başmakamda onu dinliyor, baş danışman yaptı. E, Şimdilik demek ki daha önce, toplantıdan önce demiştik ki o ilk yani çıkışta e, çağıracağız, görüşeceğiz falan herhalde bunu uygulayacaklar. Şimdi bu tabii bu iş giderek şeyin Merkez Bankası Başkanı'nın istifasına doğru yönelmeye başladı. Çünkü bu kadar baskı altında oturup olağanüstü para politikası kurulunu toplayıp faiz indirecek hali yok. Çünkü Merkez Bankası'nın yönetiminin de inandığı bir faiz politikası var. Kanunen görevleri işte enflasyonu yüzde beş hedefine Getirmek Bunu bir türlü de başaramadılar Dolayısıyla Çok geniş bir şeyi var Yani Merkez Bankası'nın Çok geniş bir araştırma Şeyi var Örgütü var Burada son derece iyi Ekonomi eğitimi görmüş Genç bir araştırmacı kadro var Sanıyorum en son duyduğum Bir kişiye yakın mıydı neydi Yani şimdi böyle Keyflere göre keyfine göre Para politikası, faiz ayarlaması yapmıyor Merkez Bankası yönetimi. Dünyanın sonra tecrübesi var vesaire. Yani araştırmalar yaptırıyor. Buna göre inandığı bir faiz politikası var. Buna karşı argümanları belli olmayan, yani neden radikal bir şekilde faiz indirmesi gerektiğini söylemeyen, sadece indirmesi gerektiğini çünkü yatırımların başka türlü artmayacağını iddia eden, İktidarın bir bölümü var tabi bu herhangi bir bölümü de değil. Yani cumhurbaşkanı başbakan hiçbir şey söylemiyor. Ondan sonra Ali Babacan ekonomiden sorumlu baş, baş, başbakan yardımcısı o da hiçbir şey söylemiyor. Daha doğrusu diyor ki ben hiç karışmadım diyor. Ama işte cumhurbaşkanı, danışmanı, bir takım bakanlar bunu eleştiriyorlar. Evet, bu yani, bu iyi, iyi bir gidişat değil. Kullanılan üslubu da ben e, çok... Üslup feci. Yani, yani mer şey demiş Merkez Bankası Başkanı'na yanılmıyorsam inmiyor, düşürmüyor. Yahu neyi bekliyorsun sen? E, tabii. Şimdi öyle diyebilirler ha Merkez Bankası bağımsızdır. Ben de bağımsızım. Evet. Yani bu Şimdi tabii çok üslub? haklısın. Bu üslup işte onun için istifa e, insanın aklına geliyor. Yani Merkez Bankası başkanı istifa ettirmek Dinleyiciler tabii belki hepsi bilmeyebilir bu bağımsızlık 2001 krizinden sonra oldu. Yeni bir kanun çıkartıldı. Çünkü ondan önce felaketti. Merkez Bankası tamamen hükümete bağlıydı. O da işte kafasına göre bir para politikası gidiyordu. Enflasyon felaket yüksek düzeydeydi. Reformlardan bir tanesi işte Kemal Derviş reformları dediğimiz buydu. Bir şey, Merkez Bankası'nı politikalarında bağımsız kılmak Yani hedefi beraber saptıyorlar Enflasyon %5'e indirilsin diyor Hükümet de diyor bunu Ama ondan sonra kanun diyor ki Merkez Bankası bu hedefe ulaşmak için Para politikasını bağımsız bir şekilde yürütür Şimdi buna tahammülü yok şey Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı <gülüyor> Ve kullandığı üslup da Merkez Bankası'nın bağımsızlığı birçok ülkede geçerli. Ve hiçbirinde tamam oranın, şey yürütmenin başı başkan olabilir, başbakan olabilir, faiz politikasıyla hemfikir olmayabilir. Bunu çıkıp söyleyedebilir ama bu şekilde söylemez. Çünkü bu açıkça bu benden sorulur demeye getiriyor. Ama zaten Türkiye'de yani özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yasa çiğnemesi, AKP iktidarının yasaları çiğnemesi yeni bir olay değil doğrusu. Alışmaya da başladık. Şimdi bu bakımdan bu hikaye yani faiz kavraması bitmeyecek anlaşılıyor. Ben şahsen bu 50 bas puanlık indireme de karşıydım. Yani erken buluyordum. Evet bir alan çıktı faiz indirimi yapılabileceği. Çünkü enflasyon düşecek bundan sonra. Yani Aralık ayında düştü. İşte en azından Nisan sonuna kadar düşmeye devam edecek. Çünkü geçen yıl çok yüksek olmuştu. Halbuki şimdi işte petrol fiyatlarında malum düşüş yavaş yavaş yansır. Gıda fiyatları. Çok yukarı çekmişti enflasyonu. E onlar dünya gıda fiyatları da zaten düşüktü. Bizim gıda fiyatları yükseliyordu. Kuraklık falan dendi. Olabilir. E şimdi bu koşullar da kalktı ortadan. Yani enflasyonda ben şahsen %6 civarına, altının biraz üzerine kadar düşmesini bekliyorum lisan sonunda. Yani bu da bir faiz indirimine izin veriyor. Sınırlı, ölçülü bir faiz indirimi. Ama ben bunun daha çok... Mart-Nisan gibi yapılmasının doğru olduğunu yazdım, söyledim. Şimdi Merkez Bankası belki de biraz da siyasi baskı altında 50 bas puan indirdi. Yani bir düşünsenize hiç indirmeseydi. Cumhurbaşkanı'nın herhalde söyleyecekleri bu beni tatmin etmeden ibaret olmayacaktı. <gülüyor> Kim bilir neler olacaktı. Yani belki de korktu Merkez Bankası. Bilemiyorum ama yani her bir, neyse. Yani bir ülkenin merkez bankasının korkuya kapılıp başkanının ayızından ve bu sebeple davrandığını söyleyen yani gerçek anlamda bir gerçek sütücü bir Karabasan diyor şu analpay yazısında onun gibi bir ortam var hakikaten. Yani. çok çok akıllı. Şimdi bu hiç sağlıklı değil. Şimdi diyelim ki. Öyle olmadı. Ya, hakikaten 50 bas puan zaten hiçbir şey söylemeseydik de Cumhurbaşkanı Merkez Bankası indirecekti faizi. Ama şu bir gerçek, bundan sonra kolay kolay indirim yapamaz. Yani bu hakkını kullandı. Evet enflasyon daha da aşağılara çekilebilirse tabii olabilir. Ama bir de bu işte Amerikan Merkez Bankası'nın faizi yükseltme hikayesi var. Yavaş yavaş buna başlaması olayı var. Bu konuda da çeşitli görüşler var ama yani bu yıl bilemedim ikinci yarısında böyle bir gelişmenin olacağı söyleniyor. Şimdi bu durumda bizim de faizleri yükseltmemiz gerekebilir. Aksi takdirde kur alıp başını gidebilir. E o zaman nasıl yapacak bunları? Yani bence fiilen bağımsızlığı bitti Merkez Bankası. Kanunen hala olabilir ama bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın tepkilerini vesaireyi bunları da dikkate alarak bir para politikası yürütmek zorunda. Siyasallaşma derken bunu kastediyorum. Yani bu işin çivisi çıktı öyle diyeyim. yani Bu tabii yarın öbür gün bir daha büyük bir çatışmaya dönüşürse Ali Babacan ne yapacak o da arada kalmış durumda. Yani bu, bunlar hepsi şey çıpalarıydı, çok önemli çıpalardı istikrar için, genel ekonomik istikrar için, Türkiye ekonomisine güven açısından çok önemliydi. Şimdi bu çıpaları yavaş yavaş kaldırmaya çalışıyor yani Cumhurbaşkanı. Bunu tabii bilinçli yaptık, <gülüyor> söyleyemeyiz ama büyümeden çok rahatsız, düşük büyümeden. Onun için bir an önce daha yüksek büyüme malum seçimlere giriliyor orada çok büyük bir hedef gidiyor Çünkü yüzde50 oy almalı ki şeye 330'uz geçsin ve işte başkanlık sistemi yeni bir anayasa yapsın başkanlık sistemi içeren e şimdi bu tabi düşük büyüme işsizliğin artması rahatsız edici bir an önce yüksek büyüme istiyor. Bunun için zannediyor ki işte faizler negatif hale gelirse, reel faiz yatırımlar artacak. Yani böyle bir şey olmayabilir. Döviz fırlar giderse yatırım batırım olmaz. Ekonomi istikarsız daşır. Bilemiyorum. Yani ben çok şaşkınlıkla izliyorum ama diğer alanlarda yapılanlara baktığın zaman bu da çok şaşırtıcı değil. Mi? Mutlak iktidar istiyor çok basit. Evet. Yani kabusun ağa babasıyla karşı karşıya bir ortam var gerçekten. Peki evet. bunu da yani endişeyle de olsak takip etmeye devam edeceğiz. Bir de ikinci konu olarak Yunanistan'da bu hafta evet. sonu seçim var ve çok önemli aslında. Çünkü evet. Siriza'nın ilk defa kazanması solun evet. uzun süreden beri kazanması ihtimali var. İlginç de yazılar çıkıyor. de e, konuşmuş. Joseph Stiglitz'de. Evet. E, ne demiş onu izlemedim. O, tabi, genelde bakıyorum neden diye. Orada da görüş ayrılıkları iktisatçılar arasında, siyasetçiler arasında avro ile zor olur falan demiş galiba. Yanlış, Neyle de, ne demiş? Avro. Yani, avro öyle, evet, Bunu, e, Bunu en yakından takip edenlerden biri de Tovima gazetesine evet. bir yazı yazan gazeteci Greg Palace yani Yunan seçimlerinde kazanacak ama eğer bir şey de Avro'dan çıkmazsa çözüm gelmez diye bir makale evet, yazmıştı. Evet, okudum o makaleyi sen yolladın bana. şimdi doğru bir bir bir yanda yani Yunanistan Euro'dan artık çıkmalı diyen ekip var. Ben şahsen bu kriz işte patlak verdiğinde 2009-2010 yıllarında çok yazdım evet, üniversitenin o. durumu üzerine ve ben de eurodan çıkması gerektiğini o zaman savunuyordum ama aynı zamanda da tabii eurodan çıktığınız zaman borcunuz euro ile kalırsa kamu borcu Olmaz. Çünkü Trahmi'nin devalü olacağı önemli çapta çok belli. Zaten onun için oradan çıkması lazım. Bu bakımdan borcu silinmesi yani çok büyük çapta özellikle devletleri olan borcunun büyük çapta silinmesi de aynı zamanda gerekiyordu. Yani böyle bir iki şeyli, iki hamleli bir politikayı savundum ama tabii başka bir politika uygulandı, iç devaluasyon politikası uygulandı, Almanya'nın bastırmasıyla özellikle zaten Yunanlarında eurodan eurodan çıkmaya niyeti yoktu. Yani ne oldu? İşte ücretler önemli ölçüde düştü, kamu kemerleri devlet kemerleri sıktı. Yunan ekonomisi aşağı yukarı 7 yıldır küçülüyor, %20'yi buldu. Bundan kriz öncesine, kemer sıkma politikası öncesine kıyasla milli gelirleri şu anda %20 daha düşük. Borç, kamu borcu ayuka çıktı, %175'i milli gelirin, yani neredeyse 3 katı kamu borcu. Şimdi şu anda şu sıralarda Dibi buldu gibi gözüküyor Bu saatten sonra Bunlar olup bittikten sonra Euro'dan çıkması Konusunda doğrusu ben biraz Şahsen tereddütlüyüm yani Baştan yapılsaydı Dediğim gibi borç silmeyle birlikte olurdu Şimdilik de Euro'dan çıkması gerekiyor Diyenler Borcun da silinmesinden Tabi yanılar Onun da sınırıyorlar evet. Başka türlü olamaz çünkü. Fakat şey Yunanistan, Siriza bile Euro'dan çıkmak istemiyor. Sırbia'nın programında işte bütün yapılan bu kalan kemerlerin gevşetilmesi söz konusu. 12 milyar Euro'luk bir paket açıklamış. İşte şeyler artacak, emekli maaşları, çok yoksullara yardım yapılacak, parasal yardım işte buna benzer bir dizi sosyal harcama söz konusu 12 bir taraftan 240 milyar dolar yardım, dolar değil euro şeyden almışsın Avrupa'dan ve IMF'den ondan sonra bu zaten borcu, kamu borcunu şeye çıkartmış dediğim gibi zirveye şimdi bunun üstüne 12 milyar euro yıkıp da e, harcama yapacağım dediğin zaman e, Avrupa bunu kabul edecek mi? Özellikle Merkel e, kabul etmeyeceğini söylüyor. Hatta Sirisa kazanmasın seçimleri diye ellerinden geleni yapıyorlar. Evet bu da yani çok e, tuhaf. Orada da tuhaf bir şey var. Demokratik genel yapılanmayla Avrupa içinde ki, şaşırtıcı beklenmedik şeyler de oluyor. Tabii yani. Yunanistan'ın Euro'da olması tabii 50 kolunu bağladı tamamen. Çünkü maliye politikası, para politikası tamam bunları oldukça rahat götürüyordu önce, çok da yararlandı. Hatta gizlemişti kamu açığının, kamu borcunun giderek arttığını hatırlayacaksınız. Yani keyfini çıkartıyordu bir bakıma böyle Euro alanında olmanın. Fakat krizle birlikte... Öğrenin ne kadar elini kolunu bağladı. Açıkça ortaya çıktı. Yani Euro ya dahil olmasaydı pekala bir miktar devalüasyon olurdu, şu olurdu, bu olurdu. rekabet gücünü tekrar yakalayabilir de bu kadar küçülmesine ekonominin katyan gerek yoktu. Şu asgari ücreti mesela... ...Siriza işte 750 Euro'ya çıkartacağım... ...diyor kaça düştü... ...doğrusu şu anda hatırlamıyorum... ...evet ama... ...bütün bunlar işte... ...olmayabilirdi... ...şimdi eli kolu bağlı bir şekilde... ...Siriza gelirse diyor ki... ...ben hem Euro'da kalacağım... ...hem de Euro'yu... ...ilkelerini takmayacağım... Evet, yine. ...bu tabii Şimdi... olmaz... Yani nasıl olacak herkes onun için merak ediyor. Çok önemli Yunan seçimleri bu bakımlar. Peki şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi Greg Pellis diyor ki pek çok ülkede Avro dışında da pek hala iyi idare etti İsveç, Danimarka ve Hindistan. Ve Türkiye'de diyor mesela yani. Evet. evet. E, e, Türkiye'de tabii euroya dahil değil zaten. Evet değil ve öylecek. E, O şansı Şeydi, da var yani tabi ama bizim başka üstün yanlarımız var mesela kamu borcu %30'lara kadar indi milli gelir içindeki payı yani şimdi Yunanistan'ın üç katı bizimki 3te biri milli gelirim şimdi bu önemli bir çıpa istikrar açısından bankalar zor durumda değil çünkü 2001 krizinde yeterince Dersimizi aldık biliyorsunuz yarısı battı. O batık bankaların şeyleri bilançolarındaki pasifleri biz ödedik. Şu 30-40 milyar kibre evet. daha yüksek tahmin ediyor dolar. Sırtına bindi halkın 2001'den bahsediyoruz. Şimdi, sonradan toparlandı çok sağlam banka sistemi. Çünkü çok yakından takip ediliyor, riskler almasına izin verilmiyor vesaire. Ee, bizim Yunanlılar gibi ücret düzeyimiz Yunanlıların düzeyinde değil. Bütün bunlar nedeniyle biz krizi çok rahat atlattık. 2012-2011'de çok yüksek büyüme hızları elde edildi. Bugün durum farklı tabii. Buradan da bizim programlarda da eleştiriyorum. Düşük büyüme söz konusu tamam Ama küçülme yok. Dolayısıyla Türkiye'de tabii euro'da olmamanın bir bakıma. Çünkü parası değer kaybetti önemli ölçüde. O da söz konusu. Bütün bunlar elini, ya eli kolu bağlı değil. Doğru düz yürütülse Cumhurbaşkanı çok karışmazsa <gülüyor> ekonomi şeylerine, evet. politikalarına Türkiye durumu idare ediyor. Ee, Yunanistan'da bir facia Yunanlıların durumu. Evet. İşsizlik %25'i çıkmış durumda. Evet. Bu Siz... büyük depresyonda 1930'larda Amerika'da sonra da Almanya'daki işsizlik oranları. Evet Yunan doktorlar ve öğretmenler de köplükten beslenmek onu, zorunda evet. kalıyorlar. Diyor ki yakından takip eden bir gazeteci. Şimdi ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani e, şey Greg Palace diyor ki bir zamanlar zaten e, Atina turizmin merkeziydi Avrupa'ya e, evet. e, girdiği zaman. E, şimdi bütün ana endüstrisi Türkiye'ye kaydı diyor. Çünkü oteller ve hatıra satıcıları da Tabii ucuz ya, nirayla. Ya daha ucuz kaldı. Evet işte. kaldı diyor. Diyor. diyor. Ve Yunanistan'da dizilerin üstüne çöktü ve Almanya'ya yardımdan baş, yardım dilenmekten başka çaresi kalmayacak ama ma, İlginç olan şu, Almanya'nın mesela Merkel'de, Schäuble'de, senin de söylediğin gibi, yani Maliye bakanı da evet. demokrasi umurumuzda değil. Yeni seçimler hiçbir şey değiştirmez demiş Yunan hükümeti. Evet, şimdi yani <gülüyor> Siriza'ya sen e, bu programı uygulayamazsın, uygulatmayız yani demeye tüm getiriyorlar. Tüm Tabii ellerinde o zaman da güçlü bir şey var, e, silah var. E, çünkü Yunanistan o açılan kredi paketinden daha harcamaya mahkum, mecbur bunu vermeyiz diyecekler. Evet. O da yani bir çeşit Arjantin senaryosu da mi evet. Arjantinde o zaman ben de bu borçları ödemiyorum dedim bir sürü işte hala o şey alacaklar da bir bakıma anlaşmak zorunda kaldılar borcun şu%de falan silindi 65'i silindi. Ee, ama hala da başı dertte Arjantin'in. Çünkü küçük bir alacaklı bölümü bunu kabul etmedi. İşte aracılara verdiler. Onlar New York'ta mahkeme açtı. Biraz mafiozi kaybetti. Yani Sirsa içinde öyle diyorlar. Senin borçların e, Sarpas e, değil mi başkanı? Lideri Siriza'nın O sorumlu olur diyorlar Çipras. Borçlardan <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi böyle Bir sürü enteresan Gelişme de herhalde Olacak eğer Siriza kazanırsa Ama şu da var Belki da bilemiyorum Biraz yumuşamak zorunda Kalacak mı çünkü Birinci parti geleceğe Kesin gibi duruyor ama Mutlak çoğunluğu alamayabilir Evet. Yunanistan'da aslında tek parti şeytinsin diye pek koalisyona iş kalmasın diye e, seçim e, sisteminde ilginç bir kural da var. 50 e, milletvekili de fazladan veriyorlar birinci partiye. Yani işte kazanacaklarını Hı. kazanıyorlar seçim çevrelerinden. E, seçim bitiyor ama birinci parti kim gelmişse ona ekstra 50 milletvekili veriyorlar şimdi Sirisa bu milletvekillerini alsa bile deniliyor ki yani çünkü çok yüksek değil %30'larda şeyi oy oranı tek başına mutlak çoğunluğu alamayacak. Bu hakikaten mümkün. O zaman bir, bir şey üçüncü bir partiyle koalisyon yapmak zorunda. O da işte yeni bir sol parti var. Onu herhalde büyük bir olasılıkla yapacak. Yani Yani o da ne kadar doğrusu Siriza'nın tam programına sahip çıkıyor bilmiyorum. Ee, ama son tahlilde eğer bir sol iktidar olursa büyük kavga çıkacağı belli. Evet. Yani dediğin gibi çünkü Yunanlılar bunlara oy vermişler. Söylediklerini verdikleri bu hakları yerlerine getirmek zorundalar o zaman. Ee, onu da Almanya'da ben bunları size yaptırmam diyor. Yani Bakalım nasıl bir... Şey evet, merakla bekliyor Bu arada Stiglitz'te şey gördüm dünkü taraf gazetesinde vardı. Çukurova Genç İş Adamları Derneği'nin bir toplantısına katılmış. Global ekonomide 2015 beklentileri ve Türkiye'nin önemli konferansta ve Avrupa sadece tek ve büyük bir hata yaptı. Bu da Avro'yu getirmekti. Avrupa bir siyasi projeydi ve liderler tek para birimiyle ülkeler birleşir sandılar ama evet. bölüyor Avrupa'yı demiş. Evet, aynen öyle ben de. Demiş, o, o görüşteyim. Yani bu euro avro getirirken tabii öncesi de var. Avroyu avroyu da, da e, durdurup dururken getirmediler. Yani o zamanda kurlar arasında e, çok ciddi istikrarsızlık vardı. Çünkü ülkeler birbirine benzemiyordu. E, kimisi güçlü gidiyor, kimisi zayıf gidiyor. Kimisinin de para politikası Sert uygulanıyor Almanya örneğin. Kimisinde gevşek uygulanıyor. Bu kurlara yansıyor. Şimdi bu da e, bir, bir şey yaratıyordu. Bir, bir çeşit kaos yaratıyordu. Buna son vermek için tek paraya geçelim. Maliye politikaları, kurallarını koyalım falan. Herkes bunlara uysun. Tek para olunca da bu ülkeler birbirleriyle konverje edecekler. Yani birbirlerine benzeyecekler. Hipoteziyle, varsayımıyla yola çıkıldı Şimdi bunu Amerikalı iktisatçılar özellikle epey içlerinde öyle eleştirenler oldu Bu ciddi bir tehlikeydi Yani eğer konverjansı olmazsa O zaman başları belada demektir Ve nitekim konverjansı olmadı Ve kriz olmasaydı belki daha bir süre idare edebilirlerdi Ama krizle birlikte Ülkelerin birbirlerinden ayrışmaları çok daha derinleşti. Yani şimdi Yunan ekonomisiyle ya da İspanya ekonomisiyle, Alman ekonomisinin neredeyse hiç ilgisi yok. Evet. E şimdi öyle olunca aynı para birimi içinde güneydekiler alamadılar o kurallar içinde. Ya da daha doğrusu kalmak zorunda bırakıldılar. Bu seferde ciddi... Ee, ekonomik şeyde milli gelirlerde küçülme ortaya çıktı. İşsizlik muazzam e, arttı. E, eşim Avro bunun için kurulmadı herhalde. Evet. Dolayısıyla hakikaten e, Amerikalılar eleştiren, e, Euro'yu eleştirenler haklı çıktı. E, bu saatten sonra ne olacak? Vallahi bi, bi, bilmiyoruz ne olacak. Ya, yani Avro devam edebilir mi bu şekilde? Şimdilik de mesela bir kısmı Avrupalıların daha fazla entegrasyon istiyor. Yani hem Avrupa devam edecek hem maliye politikası özellikle tamamen merkezileşecek. Para politikası zaten tek Avrupa Merkez Bankası götürüyor. Geri kalan iş gücü piyasasında kurallar aynı olmak zorunda. Mesela Siriza iş gücü piyasasında bir takım reformlar yaptılar, esnekleştirme. Onları da şey edeceğim diyor, iptal edeceğim diyor. Yani Siriza'nın programı aslında euronun dışındaymış gibi Yunanistan'ı idare etmek. Evet. Ama aynı zamanda euronun içindesin. İşte kalamayacak herhalde. Evet, süreyi de bitirdik ama çok ilginç bir konu. Yani takip edeceğiz sonuçlarını tekrar tartışma imkanı buluruz herhalde. Evet, tabii. Çok teşekkürler. Rica ederim.